Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah Efendim Diyarbakır'dan <gülüyor> Hivda Recep Tekin Ay gibi parlayan, güneş gibi ışık saçan güzel pirimiz Hamdolsun yüzünüzü gördük Yine muhabbet sardı dört bir yanımızı Kalbimizdeki yerinizi size anlatamam Buna kelimeler yetmez ama insan sevdiğini söylemese Bunun bir anlamı olmaz Sizin dediğiniz gibi seven sevdiğine sevdiğini söylesin ve ben sizi çok seviyorum. Biz sizi çok seviyoruz canım efendim. Efendimiz, Rabbim. ne zahiri sıkıntılarınız varsa gidersin, bizi sizinle bir ve beraber eylesin inşallah. Amin. Evet, seven, sevdiğine mutlaka sevdiğini söylenmelidir. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Zaten açtan başka bir şey yok diyoruz. Derdimiz de odur, sıkıntımız da odur. Bütün mesele doğru sevmektir. Sevdiğini Allah için sevmektir. Allah'ı sevmektir, Allah için sevmektir. Aynı zamanda bu sevgisini ispatlamaktır. Sevmekten başka bir şey yok. Sıkıntılarımız da sevmekten, sevgiden kaynaklanıyor. Ya sevdiğimizi kaybetmekten korkarız ya da sevdiğimizi kazanamamaktan korkarız. Endişe eder, sıkıntı duyarız. Yani ne yana dönersen dön, sevgiden başka, aşktan başka bir şey göremeyiz, görmüyoruz. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Her konuda bu böyledir. Herkes için bu böyledir. Allah'a güvenmek gerekir. Tevekkül etmek gerekir. Seven mutlaka sevdiğine güvenir. Sevdiğinden emin olur. Eğer sevdiğimiz Allah ise onun gücü her şeye yeter. Hem dünyayı hem ahireti vermeye gücü yeter. Kulun mutluluğu saadeti sevdiğiyle beraber olunca mutlu olur. Saadette olur. Eğer Allah bir kuru cennete koysa ama sevdikleri orada olmasa orası cennet olmaz. Eğer cennette Allah'ın cemali olmasa orası cennet olmaz. Sevilen yer olmaz. En güzel yer olmaz. Onun için cennet Allah'ın kuruna olan sevgisinin tecellisidir diyoruz. Orada ona sevdiklerini verir, sevdiklerini ihsan eder, ikram eder. Onu sevdikleriyle beraber eder. Yoksa onun sevilmesi mümkün değil. Onun sevilmesi için ona sevdiklerini vermesi gerekir. Neyi seviyor, neyi istiyorsa onun için buyurdu cennette orada istediğiniz her şey vardır. Buna beraber bir de sevdikleri vardır. Bu dünya için de böyledir. Sevdiklerimizle beraber olunca dünya cennete döner. Dünya evet. cennet gibi olur. Gönlümüz cennet gibi olur. Ama ayrı olunca uzak olunca evet. tam tersi olmuş olur ki cehenneme döner. Onun için beraber olmak lazım hem dünyada hem ahirette Allah yolunda yürürken dünyada beraber yürümek lazım. Aynı zamanda Allah'ın emridir. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak gerekir. Sirat-ı müstakimde beraber yürümek gerekir. Hiç kimse tek başına ne Sirat-ı müstakimde yürüyebilir ne de Allah'ın ipine sarılabilir. Onun için Fatiha'yı okurken önce ehdine Sirat-ı müstakim Bizi silah-ı müstakime hidayet et, hidayetçiyle beraber kendisine nimet verdiğin kullarla beraber et. Onların kazandığını bize ikram et. Onların kazandığını kazanmak için onlarla beraber olmak gerekiyormuş. Onlarla beraber silah-ı müstakimde Rahman ve Rahim olan Rabbimize yürümemiz gerekiyor ki sonunda hamd edebilelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilelim. Bu dünyada hayatı yaşarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeyenler, diyemeyenler ahirette bunu söyleyemez. Çünkü cennete gidenlerin son sözü de Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Orada sadece selam vardır. Bir de Allah'a hamd vardır. O selamı evet, burada yaşamak gerekir. Selamette olmak gerekir. Allah'ın aşkı, muhabbeti içinde selamette olmak gerekir. Sevdiklerimizle beraber olup Aynı zamanda gönlümüzün cennete dönüp rabbil alemin dememiz gerekir ki Gönlümüz cennete dönmüş olsun Cennete de layık olmuş olalım İnşallah hep beraber yolu yürüyeceğiz Hep beraber olacağız Hep beraber Hem seveceğiz Hem de sevileceğiz Huzura çıkarken de bir sevgili gibi Allah bizi huzura kabul eder inşallah. inşallah. Evet. Efendim Ergani'den Selahattin. Hocam selamun aleyküm. Arabaların kaskosunu soracağım hocam. Kazalara karşı özel sigorta şirketlerinden kasko yapmak doğru mudur? Bir sorum daha var. Bireysel emeklilik hakkında berli bir zamana kadar bireysel emeklilik fonuna para yatırıp daha sonra süremiz dolunca oradan emekli olmakta sakınca var mıdır? Evet. Herhangi bir sakınca olmaz. Buna beraber kas güvencesinde herhangi bir sakınca olmaz. Evet kardeşlerimiz hem kas yapabilir hem de bireysel emeklilik için gereken işlemi yapabilir. Evet. Efendim Denizli'den Adnan görmez. Selamünaleyküm. Allah rahmeti üzerinize olsun. Alan selamı dostunun ve ona tabi olanların üzerine olsun. Bir kulun yanlış bakışıyla diğer bir kula nazar değmesinin hikmeti nedir? Evet. Bu Allah'ın insana verdiği bir özelliktir. Özellik. Nasıl ki güneş ısıtıyorsa aynı şekilde bakış da öyledir. Bakış bir güzel bakış vardır, manevi güzel bakış vardır, bir de hasetle bakış vardır. Bakarken bir kul gönlüyle bakıyor, gönlündeki gözünden dışarı aksediyor. Eğer hasetle baktıysa bu durumda nazar etmiş olur, hasetle baktığı için. O gönlündeki hasetin şiddetine göre karşıdaki zarar görüyor, o bakıştan zarar görür, nazar olur yani. Buna göre Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Ama Allah o nazardan aynı zamanda korunmayı da öğretiyor. Eğer korunmak istiyorsan şöyle yapman gerekir. Feraq ve Nas suresini okuyup, evet kendine öfleyip onu kendini mesetmen gerekir. Ayet el Kürsi'yi okuman gerekir. Bak koruma yolunu gösterdi. İnsanda bu özellik vardır. Ama bir de manevi bakış vardır gönlü, aşkla, muhabbetle dolu olan biri, o aşkla, muhabbetle bakınca bu sefer, evet bu da manevi nazardır, manevi olarak onu temizler. Ona o aşkı, muhabbeti verir. <gülüyor> yani gönlündekini verir. İnsandaki bir bir özelliktir bu. Hasetle bakmak haramdır. Evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Nasıl ki odun, ateş odunu yeyi bitiriyorsa haset de amelleri öyle yeyi bitirir. Bu haram. Yani gönlündeki hasedi temizlemen gerekir. Evet. Allah'ın verdiği özelliği yanlış kullandığı demektir. Yanlış kullanıyor demektir. Bu bir özellik Allah onu kuluna vermiş. Kura düşen gönlündeki hasedi temizlemektir. Haset demek bu nimet bu kulda olmasın demektir. Bu kul bu nimete layık değil demektir. Bu bir de şirke gidiyor. Yani sanki Allah o kul o nimete layık olmadığı halde ya da bir imtihan sebebiyle vermiştir. Sanki Allah yanlış yapmıştır. Manasına gelir o hasette bakış. Yani onda olsun bende de olsun demek başka bir şeydir. Bu nimet bu kulda olmasın demek başka bir şeydir. Haset o zaman olmuş olur. Eğer onda olsun bende de olsun dediyse bu gıpta olur. Bu güzeldi. Bu böyle olması gerekir. Efendim devamlı izlenimiz peygamberler ve Allah dostları seçilmiş kimseler midir? Allah'a emanet, sevgi ve hürmetler. Evet. Allah ayeti kerimede Allah Resullerini seçer dedi. Allah seçiyormuş. Özel yaratılmış değil, seçilmiş. Nasıl seçiyor? Her zaman dilimi farklıdır. Mesela bu zamanda Allah Göndermeden önce de biliyor bunu. En kamil manada o nimete, o vazifeyi yapabilecek kim varsa onu seçmiştir. Seçip muameleyi de ona göre yapar. Dolayısıyla Allah seçer. Bir de ne buyurdu? Allah dilediğini zatına seçer. Kimi zatına seçiyor? Kendisini dileyeni seçiyor. Çift taraflıdır çünkü. Allah'ın seçmesi. Kul Allah'ı seçince Allah da onu seçer. Allah onu seçince o özel manada bir veli, bir Allah dostu olmuş olur. Ama öncesinde kul onu seçmiş, tercih etmiştir. Zaten bütün davetimiz onadır. Rabbimizi seçelim, Rabbimizi tercih edelim ki Rabbimiz de bizi seçsin, bizi tercih etsin. Allah'a dost olalım. Bu kula ait bir durum, tercihine ait. Evet, onun için bunu böyle anlamak lazım. Yoksa Allah onu özel olarak seçtiği böyle yaptıydı. O Allah'ı seçtiği için. Allah yaratmadan da kuru'nü biliyordu. Daha ana karındayken de onu biliyordu. Dolayısıyla o muameleyi de daha sonra ona göre yapmış. Mesela bir kul seçilip seçilmediğini nasıl anlar? Eğer Rabbini tercih ettiyse, Rabbini tercih ettim demek yetmiyor yalnız. Bu durumda. Allah'ın seçtiği bir kul ile beraber olunca, bir müşrikam bile tabi olunca, tabi olup seçilmeyi dileyince, isteyince, ben Rabbimi tercih ettim, Rabbim de beni tercih etsin, beni zatına seçsin, beni dostluğuna seçsin deyip, nefsini yendiyse, o fedakarlığı göze aldıysa, ben gerekeni yaparım. Rabbim bana yakın olsun, bana dost olsun, beni sevsin, ben gerekeni yaparım. Her şeyi kurban eder, canımı kurban ederim dediyse doğrudur seçti. O Allah'ı seçti. Dolayısıyla Allah onu seçmiştir. Seçilmiştir o. Seçmeyi böyle anlamak gerekir. Efendim bizlerin selamünaleyküm efendim. Bu sıcak günlerde biz istediğimiz zaman dolaptan soğuk su içebiliyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Böyle sıcak günlerde soğuk su içebilmiş midir? Ben su içerken bunu düşünüyorum ve hüzünleniyorum. Hürmetle el erzen öperim. Allah razı olsun. Dünyaya göre bir bakışla baktığı kardeşimiz, güzel bir bakış. Ama onu tanımayınca sadece böyle zahire göre biz soğuk suyu içebiliyoruz. O soğuk suyu içebildi mi? Diyoruz. Güzel bir bakış, ama onun gönlündeki yangını değil, bir tas soğuk su, bir derya söndüremez. O soğuk suya kanmaz, soğuk suyla onun harareti gitmez. O Rabbine aşık, yani su onu herhangi bir şekilde onun gönlünü sakinleştiremez. Soğuk suda işte fark etmez onun için. Sıcak su işte de fark etmez onun için. Çünkü o Rabbine aşık, gönlü yangın yerine dönmüş. Belki böyle bakmak daha doğru olur. Acaba o gönlündeki yangını nasıl söndürmeye çalıştı? Nasıl söndürebildi? Nasıl Allah dedi? Huzurda nasıl feryat etti? Evet. Gönlünün o ateşini, hararetini gözyaşlarıyla söndürmeye çalıştı. Onun için secadeyi ıslatacak kadar ağlıyordu. Buradaki nimetleri yemek olsun, içmek olsun, soğuk su içmek olsun. Böyle şeye dönüp bakamadı bile. Bakmadı bile. Evet, gönlündeki o aşk yangınını sadece gözyaşıyla böyle bastırmaya çalıştı. Rabbine gidinceye kadar Evet, o feryadı asla dinmedi. Ne olursa olsun her namazda, mirajda olsa bile onun burada bir vazifesi var. Burada bir kulluğu var. Bu alemde Allah'ın ondan istediği bir şey vardır. Kulluk istiyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? sana emredildiği gibi dost doğru yol. Ve estağfir Günahlarına istiğfar et. Peygamber ne söylüyor bunu? Acaba böyle bir durumda gönlünde nasıl bir yangın meydana gelir? Evet, soğuk suya bakmadı. Böyle bir şeyi gönlünden geçirmedi. Keşke bir soğuk su içeyim demedi. ''Keşke Rabbim ben sen, senden razı oldum'' evet, derdindeydi ve Allah ona onu söyledi. ''Rabbin sana verecek ve seni razı edecek'' dedi. ''Ama ahiret senin için daha hayırlıdır'' dedi. ''Senin için ahireti tercih etmişim, Rabbin sana verecek ve razı edecek'' O da bu tarafa dönüp bakmadı. Rabbim bana ahirete versin, beni orada razıya etsin. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Derya Akka'ya, Selamünaleyküm Efendimiz'e, Aleykümselam. Bütün kardeşlerimize ve bütün müminlere <gülüyor> sonsuz selam olsun. Amin. Ey efendim, ey canımın cananı, sen emret biz İsmail olalım. Bir can değil, bir canımız, bin canımız olsa, senin yoluna kurban olsun bize yaşattıklarınız için bizi aşk deryasına daldırdığınız için teşekkür ederiz ve herkese seslenmek istiyorum Allah'ın ipi burada gelin hep beraber Allah'ın ipine sarılalım o ipin ucu Allah'a gidiyor sizi çok seviyoruz efendim size hayranız evet. İsmail gibi kurban olmadıkça Allah'a yakın olmak mümkün değildir. Kurban olmayı kabul etmedikçe o kurbiyeti kazanmak mümkün değildir. Allah'a kurbiyeti, yakınlığı kazanmak mümkün değildir. Onun için aslında biraz davet ederken, Allah'a davet ederken, imana davet ederken, aşıklığa, aşık olmaya davet ederken, biraz o aşkla, muhabbetle sarkoşluğa sarkoş olmaya davet ediyoruz. Öyle dünyaya tenezzül edip ya da dünyadaki basit işlere böyle tenezzül edip sıkılmayalım, bunalmayalım. Evet. Aşkla biraz sarkoş olalım, Rabbim Allah'tır deyip sema edelim diyoruz. Dünya eğer imtihan yeri ise dünya sıkıntı yeri demek musibet yeri demek, bela yeri demek, hastalık yeri demek dedikodu iftira yeri demek onlardan geçmek gerekir, onları aşmak gerekir belki o aşkın muhabbetin sarhoşluğuyla Allah'ın huzurunda o semayla onları duymamak gerekir nasıl ki kendini bilmezler onlara laf attığında selam deyip geçerler selam deyip geçip Selam deyip dönmeye devam etmek gerekir. Yoksa o sıkıntıları gönlümüze alırız. Gönlümüz lekelenir. Aşığa bu yakışmıyor. Gönlünü herhangi bir şeyle başkasının yanlışıyla, günahıyla lekelemek yakışmaz. Buna müsaade etmemesi gerekir. Gönüne herhangi bir Sıkıntı geldiğinde ona dur demesi gerekir. Benim işim var. Benim Rabbimle işim var. Rabbim benden abdiyet istiyor. Benden aşıklık istiyor. Şu aşıklığını bana göster diyor. Beni tesbih et. Bana hamd et. Beni tekbir et. Bana şükret diyor. Bu durumda benim Rabbimi zikretmem gerekir. Başkasının günahını zikretmeyeyim. Başkasının yaptığını zikretmeyeyim. Bununla meşgul olmayayım. Meşgul olmak aynı zamanda onu zikretmek demektir. Benim Rabbimi zikretmem lazım. Çünkü o benden avdiyet istiyor, kulluk istiyor. Onu zikretmemi istiyor. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken onu zikretmemi istiyor. Sabah akşam, sabahtan akşama onu zikredip onu tesbih etmemi istiyor. Durun. Hiç bana yaklaşmayın. Gönlümde size yer yoktur dememiz gerekir. Neye yeri var? Aşka yeri var. Allah'a aşıklığa yeri var. Allah'a hamd etmeye yeri var. Tesbih etmeye, zikretmeye yeri var. Onu tekbir etmeye yeri var. Allah için sevmeye yeri var. Allah için sevindirmeye yeri var. Başka şeylerle uğraşamam, meşgul olamam. Evet, ne demek lazım? Lütfen benden uzak durun. Benim Rabbimle eşim var. Benim Rabbimle derdim var. Rabbimin benden istediği var. Beni bunun için yaratmış. Ona aşıklığımı göstereyim, imanımı göstereyim, ispatlayayım diye beni yaratmış. Ona hamd edeyim, tesbih edeyim, tekbir edeyim diye beni yaratmış. Onu zikredeyim diye beni yaratmış. Beni kendisi için yaratmış. Ben böyle şeylerle uğraşamam, meşgul olamam yapılması gereken bir şey varsa onu yapıp kenara çekil demek gerekir. Benim işim sevmek. Yunus Emre'nin söylediği gibi ne diyordu? Ben gelmişim sevi için, ben gelmedim davi için, ben gelmişim sevi için, benim işim gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Bunu bilmek lazım, bunu unutmamak lazım. Bilen böyle söylüyormuş. Anlayan böyle konuşuyormuş demek ki. Evet, işimiz sevmektir. İşimiz Allah'a olan sevgimizi, aşkımızı, imanımızı ispatlamakmış, göstermekmiş. Bizi böyle seviyor. Bizi kul olarak seviyor. Bizi aşığı olarak seviyor çünkü. Başka tarafa dönüp bakmak, meşgul olmak, şeytanın bizi meşgul etmesi demektir. Kendimizi unutmak demektir. Kulluğumuzu unutmak demektir. Rabbimizi unutmak demektir. Biraz sarhoş olmak gerekir, aşktan, muhabbetten. Biraz aşk ile, muhabbetle Allah demek gerekir. Kul, Allah deyince, Allah ile beraber olunca, dünya karşısında küçülür. Dünyanın içindekileri dünyanın kendisi karşısında küçülür. Dünya hayatı karşısında küçülür ve basite döner, basitleşir. O dünyadan büyük. O bütün kainattan büyük. İnsanın gönlü kainattan büyük. Öyle buyurdu Kudsi hadiste. Yere göğe evet. yer gök tecellimi almadı. Mümin kulumun tecellisi mümin kurumun gönlü tecellimi aldı. Yani kurumun gönlü yerden gökten daha geniş. Bu tecelli bir tek mümin kulun kalbi alabilir. Kalbi, yerden gökten daha geniş bir kul. Hiç dünyadaki sıkıntılara boğulur mu? Bu tecelliye layık olmuş bir gönül. Dünya yıkılsa umurunda değil. O Rabbine bakar. O mülkün sahibine bakar. Dünyada onun, ahirette onun. O sadece, kulluğuna bakar. Sadece maşukuna bakar. Aşkına, imanına bakar. Rabbim Allah'tır demeye bakar. Rabbini tesbih eder. Rabbine hamd eder. Rabbini şükreder. Rabbini tekbir eder. Evet, bize düşen böyle olmaktır. Bize düşen Allah'ın o tecellisiyle, aşkıyla, muhabbetiyle büyük olmaktır. Önce bir dünyadan büyük olalım. Dünyadaki sorunlardan, sıkıntılardan daha büyük olalım. Ne kadar büyük olursa olsun beşer olmaktan çıkmaz. Evet, zahiri olarak da sorunları, sıkıntıları olur ama manevi olarak büyük olması gerekir. Gerektiğinde böyle bir anda her şeyden vazgeçtim, seni seviyorum diyebilmesi gerekir. Dünyadan da vazgeçtim, işindekilerinden de vazgeçtim kendimden de vazgeçtim canımdan da vazgeçtim. Evet deyip bir tek senden vazgeçmiyorum. Bir tek seni seviyor ve seni istiyorum diyebilmesi gerekir. Mümin böyledir. Böyle olmalıdır. Evet böyle olmaya davet ediyoruz inşallah. Evet. Efendim bizdenize selamünaleyküm efendim. Şimdi sizi bize baba eyleyen, <gülüyor> vefud olan, ilah olan Allah hamdolsun. Bir tatlı tebesübünüz bin muslata bedeldir. Ah, sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. İnsan sevince kazanır. Gönül sevdiği kadar genişler. Allah'ın o yerlerin göklerin almadığı tecelliyi alır. İnşallah gönlümüz o sevgiyle, aşkla, muhabbetle evet, geliştir. Allah'ın tecellisini almaya layık olur Evet. Hanım bizdeniz bize sevme ve sevilme duygusunu yaşattığınız için sizi çok size çok teşekkür ederim. Gü Güllerin özendiği efendim Kadın, erkek, çoluk, çocuk bütün kardeşlerimi çok seviyorum. Ve ellerinizden hasretle öpüyorum. Evet. Sevmek güzeldir. Yine Yunus öyle söylemişti. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Bize kalacak olan bir tek sevgidir. Sevmektir. Eğer doğru sevdiysek... Bu durumda o sevgiyle doğruluruz. O sevgiyle dost doğru oluruz. Bizi düzelten sevgimizdir. O aşkımız, muhabbetimizdir. Aynı şekilde eğer eğildiysek, eğri büğrü olduysak yanlış sevdiğimizden dolayıdır. Yanlış şeyleri sevdiğimizden dolayı eğilip bükülüyoruz. Allah'ı seven Allah'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmez. Hiç kimsenin önünde secdeye kapanmaz. Evet, secdesini Allah'a yapar. Dost doğru yolda, dost doğru yoldur. Doğru sevdiği için. Ama hakkı sevmeyince, nefsini sevip, nefsi için sevince eğri bir olur ayıbı olur. Kendini kaybeder, insanlığını kaybeder. Rabbini kaybeder. Kazanmak da, kaybetmek de iman ile ilgilidir. Allah'ı sevmekle ilgilidir. Seven kazanır, sevmeyen de kaybeder. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Eğer siz dininizden dönerseniz Allah sizin yerinize bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Siz dininizden dönerseniz, yani siz Allah'ı sevmekten dönerseniz, Allah'ı sevmekten vazgeçerseniz, Allah'ın sizin yerinize getirecek bir topluluk, Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği. Yani sen Allah'ı seviyorsan, dinin vardır. Dinin İslam'dır. Sen Allah'ı sevmekten vazgeçtinse bu durumda sen dinden çıktın. Senin dinin yoktur. Din Allah'ı sevmekmiş. Allah'ı sevmekten vazgeçen dininden dönmüş. Dinsiz olmuştur. Allah'ı sevmeyenin Allah için sevmeyenin dini yoktur. Resulünü sevmeyenin dini yoktur. İbadeti sevmeyenin dini olmaz. Evet, devamında ne dedi? Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Yani kim ne demiş ona bakmaz. Rabbini seviyor ya. Rabbi de onu seviyor ya. Kim ne derse desin önemli değildir. Endişe etmez. O ki Rabbine ters düşmüş, sana yol göstermeye çalışıyor. O zaten insan değildir. Senin onu ciddiye alman Ondan daha aşağılık olmandan dolayı olmuş olur. Bir kul Rabbini ciddiye alınca, Rabbinin sözünü ciddiye yani ciddiye almaz. Ciddiye almak ona zaten yakışmaz. Evet. Allah'ı sevenler öyledir. Evet. Efendim İstanbul'dan Nürgül Demircioğlu. selamünaleyküm Hocam. Sizi çok seviyorum. Selam. Allah sizden razı olsun efendim. Baba annem sizi izliyor, çok seviyor. TV'nin başında bekliyor. Bana çabuk işini bitir, hocanı dinle diyor. Çok şükürler olsun. Allah sizden razı olsun. İyi yayınlar. Selametle kalın. Allah razı olsun. Bu arada hem kardeşimize hem baba annesine selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Allah bu dünyada beraber olmayı nasip etmese, ikram etmese de inşallah kıyamet günü hep beraber olacağız. Hesabı hep beraber vereceğiz. Allah'ın huzurunda hep beraber durup hep beraber hesabımızı vereceğiz inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim Merve isimli bir izleyenimiz. Selamun aleyküm Can efendim. Sözün bittiği olanın olduğu, ölenin öldüğü bir zamandayız. Kendime bakıyorum, ne oldum, ne öldüm diyorum. Ama hamdolsun ki siz varsınız, ümitsiz de değilim. Her zerremle vazgeçmek istiyorum. Benliğimden ve her şeyden. Arka, arkanızda size layık derviş, Rabbime layık kul olamamanın verdiği mahcubiyetle durup ve Rabbime her zerremle layık olmasam da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Siz sevgilisinin gönlünden ona dost olmayı ona sevgili olmayı istiyorum. Hamdolsun ki siz varsınız. Her şey tamam ama sizin olmadığınız yerde her şey eksik. Birçok şey yanlış. Rabbim hem dünyada hem ahirette bizi sizden, sizin gönlünüzden bir an olsun bir de ayırmasın inşallah. Sizi çok seviyoruz. Sizi bize hidayetçi kılan Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Sizi çok seviyoruz. Can efendim, canımda tek efendim. Her bir kul kendine baktığında <gülüyor> mutlaka kendindeki eksikleri görür. Yanlışları görür. Günahları görür. Allah'ı layıkıyla tesbih edemediğini, hamde edemediğini, şükredemediğini, tekbir edemediğini, kulluk yapamadığını görür. Ve bunun ızdırabını mutlaka yaşar. Yaşamalıdır zaten. Rabbine karşı boynu büküktür. Bununla beraber Rabbi, ona ikramlarını yağdırır. En büyük ikram, Allah'ın kulunu sevmesidir. Kulun Allah'ı sevmesidir. Rabbini sevmesidir. Bu sevgini sevgisini ispatlamaya çalışırken, o çabayı, gayreti sarf etmesidir. Bir kul bunu gördüğünde, bunu anladığında, bununla beraber zaten, Nimete layık olmadığını, o hak etmediği halde Allah'ın kendisine ikramda bulunduğunu görür. Allah özellikle kulun böyle görsünü istiyor. Neden böyle görsün? Nimeti hak ettikçe değil, hak etmeden veriyor. Hak etmeden veriyor ama hadi kulum bu nimete layık ol. Sana bunu ikram ediyorum, ben seni bu nimete layık görüyorum. Hadi sen de layık ol. Ben seni seviyorum. Hadi sen de bana olan sevgini ortaya koy. Bunu ispatla diyor. Kur ne yapar? Böyle bir durumda o sevgiye layık olmak için, o nimete, o ikrama layık olmak için başlar çaba gayret sarf etmeyi. Ama Rabbi ona o muameleyi yapınca Rabbine karşı evet, bir daha o muhabbeti artar ki Rabbini bir daha sever. Rabbini o isimleriyle bir daha sever. Sen Subhansın der ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Sen gerçekten beni seven Rabbimsin. Benim ilah Rabbimsin. Benim vedud Rabbimsin. Benim rahman ve rahim Rabbimsin. Benim yanlışlarıma karşılık yani aslında belki ceza görmem gerekirken onu sülüyorsun, onu örtüyorsun, üzerine bir de ikramda bulunuyorsun, bir de bana ben seni seviyorum diyorsun. Kul ölüyor. Kul bitiyor aslında burada. Kul Rabbinin büyüklüğünü, azametini, Rabbinin kendisini nasıl sevdiğini anlamış oluyor. Allah'ın istediği bu zaten. Kulum beni tanısın. Beni bilsin. Kul ben hak ettim onun için Allah bana verdi demesin. Bunu böyle düşünmesin bu düşünce yanlış bir düşünceydi zaten. Söylemesi gereken Rabbim bana ikram etti. Rabbim beni seviyor. Bana sevgisini ikram etti. Bu halımle, yarım yamalık halımle seni seviyorum diyor. Bir de bu ikramda bulunuyor. Evet. Kul, Rabbini bir daha sever, bir daha Allah'a avd olur. Bir daha Allah'a kul olur. Evet, o sevgiye, o nimete layık olmak için ne yapar? Çabasını, gayretini sarf eder. O nimetin hakkını vermeden Allah bir daha ikram eder. Nimetin hakkını daha vermeden, o hale daha layık olmadan bir daha ikramda bulunur. Onu bir daha sever. Evet, kul yine bambaşka bir hal alır. Yine söylediği şey, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham sanadır. Övülmeye layık olan bir tek sensin. Her türlü hamde layık olan sensin. Övgüye layık olan sensin. Benim işim aslında bu nimeti almakla övgüye layık olan ben değilim. Övgüye sen layıksın ya Rabbi. Sen sadece bana ikram ediyorsun. Sen ikram etmeseydin ben bunu alamazdım. Sen bu şekilde bana muamele etmeseydin, yardım etmeseydin, ben bunu alamazdım. Kul çoğu zaman görür ki, manevi yolda yürüyenler bunu görür ve bunu anlar. Bunu yaşıyor, bunu tadar. Aslında nimete nimeti hak edecek bir ameli olmamış. Bir hali olmamış. Ama Allah peş peşe ikramda bulunuyor ona. Peş peşe ona seni seviyorum deyip ikram ediyor. Evet, kul elini kaldırıp, Allah'a teslim olur. Yani Müslüman olur. Evet, sen benim Rabbimsin. Sen beni yaratan, kendinden varlık veren Rabbimsin. Sen beni seven, benim vedud ilah Rabbimsin. Sen benim Allah'ımsın der. Allah bunu ona dedirtir. Her defasında kul Rabbine bir daha aşık olur. Hiçbir zaman ben kazandım demez. Demez, diyemez. Çünkü bunu görüyor. Evet, ne buyurmuştu o hadiste? Kulun bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bunun içinde yaptığı bir iyiliğe karşılık en az bire on, bire yedi yüz, bir de hesapsız veriyor. Evet, yanlışına karşılık bir yanlış var. Tevbe edince ondan da vazgeçti. Önce Allah vazgeçiyor kulunun günahından, yanlışından. Eğer o bizim günahımızdan, yanlışımızdan vazgeçiyorsa, bizim de kendi günahımızdan, yanlışımızdan vazgeçmemiz gerekir. Evet, neyle? Tövbeyle, istihbarla Rabbimize dönüp Rabbimizin rızasını, dostluğunu, cemalini, o sevgisini, aşkını, muhabbetini isteyerek evet, gerisinden vazgeçmemiz gerekir. Benim istediğim sensin ya Rabbi. Sen benim her şeyimsin. Her şeyim sensin dememiz gerekir. Bunu söyleyince abdolmuş oluyoruz. Kul olmuş oluyoruz. Onun sevgisi peşinde koşup evet, abdolmuş oluyoruz. Yoksa kulluğumuz, abdiyetimiz dilimizde olmuş olur. Allah öyle bir abdiyeti kabul etmez. Din, iman, İslam, ibadet, bütün şiddetiyle yaşanması, tadılması gerekendir. Biri kendi imanını tatmıyorsa, o iman taklidi bir iman. Lafta bir imandır. Evet. Nasıl tadıyor? Severek. Sevdiğini ispatlayarak. Aşk. Aşkla. Muhabbetle. Evet. Efendim Adana'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Size aleyküm. sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum. Hocam bir sorum olacaktı. Kafamı çok karıştırıp kurcaladı, adeta beni vesveseye koydu. Hocam internette çarşaflılar sayfasında okuduğum şeyler kafamı çok kurcaladı. Çarşaf giymeyen, renkli eşarp veya şal örten kadınları İslam'a göre değil modaya göre giyinen, giyinik, çıplak, cehennemlik, cennet kokusu bile alamaz gibi söylemler ile karşılaştım. Benim bildiğim el, yüz ve ayak bayanda helaldir. Bunun dışında vücut hatlarının hatlarını belli etmeyecek şekilde giyinmemeli. Ama öyle ağır fetvalar var ki okuduğum, okuduğum imanımı bile şüpheye düşürdü istemeden. Hocam bayanlar için bu ölçüyü söyler misiniz bizlere? Benim için sizlerin söylediği önemlidir. Çünkü tamamen Kur'an-ı Kerim ve hadisler ile yürüyorsunuz bu yolda sürçülisan ettiysem af ola Rabbim sizleri korusun. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Kardeşimiz tam doğru söylenmiştir. Allah'ın emri olan örtünmektir. Yüz, el, ayak bunun dışındadır. Bir de örtünürken hangi renk ile örtünürse örtünsün o fark etmiyor. Bütün renkleri yaratan Allah'tır. Kulü için yaratmış. Onun için e, örtünürken, kardeşimizin söylediği gibi, önemli olan makul olmasıdır. Yani vücut katlarının görülmemesidir. Örtülmüş olması, görülmemesidir. Yani yiyinirken e, çıplak olmamasıdır tabiri caizse. Yoksa böyle e, çarşaf giyecek, yok başı şöyle örtülü olacak. Tabii bunun için bir de böyle uydurma şeyler vardır bir sürü. Din bu değildir. Din eğer çarşafın içindeyse, cübenin sarığının içindeyse, yani onu almak kolaydır. Hep söylüyorum. Allah bizden canımızı istiyor. Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz. Senin nasıl giyindiğine bakmıyor. Yani senin sarığın var, senin cüben var, senin çarşafın var deyip seni cennete göndermez. Senden ürtülmeyi emretmiş. Sana ürtülmeyi emretmiş. Neye göre? Örfe göre. Makul örfe. Yani bulunduğun yerdekiler nasıl giyiniyorsa makul bir şekilde kendini onlardan ayrı tutmadan onlar gibi giyin demektir. Örfe göre bu. Herkes nasıl giyiniyorsa adete göre, örfe göre. Bazı konularda Allah'ın emri böyledir. Bununla beraber böyle e, İslami zahiri şeylere bağlamak söylüyorum. Kıyamet günü hesap görülse eğer biri Allah'a iman etmemiş, Allah'a aşık olmamış, kul olmamış, her şeyini, canını Allah yolunda kurban etmemiş de o cennete gidemez. Öyle böyle ayet-i de Allah ne buyurdu? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Bak malını canını vermeden cennet yok. Bu şöyle çarşafla, sarık hıccibeyle olacak şeyler değil. Kıyamet günü okul desek ki ya Rabbi ben çarşaf giydim. Ben cübbe giydim, ben sarık giydim, onun için ben Müslümanım. Yapılacak muamele şöyledir. Sarığını alın, cübbesini de alın, onun da çarşafını alın, onu cennete gönderin. Madem ki bunlar cennetliktir, bunları cehenneme gönderin. Çünkü sen canını Allah'a kurban etmek zorundasın. Her şeyi kurban etmek zorundasın. Sen İslam'ı götürüp onu içine koydu. Böyle saçmalık olur mu? Ayıp denen bir şey vardır. İnsan biraz edepli olur. Böyle kendi kendine din üretmez. Bu bir kitabı var. Yazıyor mu öyle? Bu dinin bir peygamberi var. Niye iftira atıyorsunuz ona? Dışarıdan gelen. Hiç kimseye şu kıyafeti giy dedi mi? Hayır. Evet. Herkes de bulunuyorsa makul şekilde örtünecek. Hepsi bu. Yoksa bakıyorsun diyor işte şurasını boyaradı cehenneme. Yapmayın. Böyle bir şey olur mu yani? Yani biz aybolmuyoruz. Yani aklınızı böyle mi kullanıyorsunuz? Siz ayetleri böyle mi anladınız? Hayatı bundan ibaret, kulluğu böyle mi anladınız? Niye böyle bir şeyle onu alıp cehenneme gönderiyorsun? Tamam, öteki de kendini boyalamadı, o da cennete gidiyor. Oh, ne güzel. Ne kadar kestirmeyi bir şeymiş. Allah'a iman etmiş etmemiş, gönlünde yüz tane put var. Hani çarşaf giydi, ya, onun için cennete gitsin. Ya da cübe giydi ya, cennete gitsin. Evet, Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz, sizin gönlünüze bakar dedi. Elbette ki sureti de, sireti de düzgün, temiz olması gerekir. Makul olması gerekir, örfe uygun olması gerekir. Ama gönlü Allah'a ait olması gerekir. Allah, kulunun gönlünde kendisinden başkasını görmeyi kabul etmez. Evet kabul etmiyor onu. Eğer kulun gönlünde Allah'tan başkası varsa o şirktir. Oraya put koymuşuz demektir. Kabe'ye put koymak gibidir. Kabe'ye put yakışır mı? Yakışmaz. Kabe'ye putu doldur. Sonra işte biz bunu siyah bir örtüyle örttük. Sen en büyük zulmü yapmışsın zaten. Kabe'de putun ne işi var? Orada tevhid olmalıdır. Orada sadece Allah denmesi gerekir. Orada Allahu ekber denmesi gerekir. Evet. Kardeşimizin gönlü rahat olsun. Böyle şeyleri de okumasın. Mikrop saçıyor. Gönlümüzü kirletmeyelim. Sonra bizi hasta eder. O mikroplar insanı hasta eder. Bu suseye düşürür. Zaten şeytanın işi de bu. İstediği de budur. Bizi şüpheye düşürsün ve suseye bolsun. Allah yolundan alık oysun. Zaten sen böyle girmiyorsun ya, sen ibadet yapman da boştur der sonra. Evet, böyle şeylere takılmayalım. Elbette ki, ne buydu ayet-i kerimede? Allah'ın yarattığı, süsü, nimetleri, kimdir o müminlere haram kılan? Ahirette zaten onlar içindir bu öbürlerine yok zaten. İman etmeyenler, müminler, mümin olmayanlar için böyle bir şey yoktur. Ama dünyada da bu onlar içindir. Öyle buyurdu. Onun için kimse herhangi bir şekilde şu rengi giyme, şunu yeme, şunu içme, şu nimeti alma demez, diyemez. Söylerse ayete tertişmiş olur. Allah nimetleri müminler için yaratmış. Ötekileri de aslında onların sayesinde istifade ediyor. Onlar değil nimet, nefes almaya bile layık değildir. Nefes almayı bile hak etmemiştir. Ama Allah vadde bulunmuş, işlerini bitirmiyor. Belli bir süreye kadar onları öyle faydalandırır. Allah öyle buyurdu ayette. Nimetler hem dünyada hem ahirette müminler içindir. Ahirette zaten onlara aittir dedi Allah. Onun için kimse müminleri herhangi bir nimetten Helal olan herhangi bir nimetten men edemez. Bu yanlış. Her türlü nimet, nimete layıktır. Mümin nimeti alır ve şükreder. Hamd deder. Allah yolunda kullanır, onu ahirete gönderir. Fani olanı ebedi olana dönüştürür. Mümin böyledir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz a.s. Mal müminin elinde güzeldir. Biri kalkıp, işte mümin mal sahibi olmasın derse yanlış olmaz mı? Ama Resulullah Efendim tam tersini söyleniyor. Elinde güzeldir. Biri böyle e, yırtık pırtık başıyla Resulullah Efendimiz'in huzuruna gelince, Resulullah Efendimiz soruyor. Senin durumun çok mu kötü? Hayır diyor ya Resulullah. Her türlü malımız var. Peki diyor, bu ne halindir senin? Niye böyle giyiniyorsun? Allah verdiği nimeti kurunun üzerinde görmek ister. Evet, böyle nankörlük yapma, nimeti örtme. Ne nimet varsa üzerinde görünsün. Görünsün, belki ihtiyaç sahibi biri senden bir şey istesin. Biri sana bakınca, sana bir şey vermek ister. Madem ki varsa, senin başkasına yardım etmen gerekir. Nimet üzerinde görünsün. Evet. Allah'ın Resulünü doğru anlamak lazım. Yoksa böyle bir takım Şeyler üretip, laflar üretip, ona isnat edip, dini böyle takdim etmek yanlış değil. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, her neyi söylerse söylesin, o bir ayetin tefsiridir. Kur'an'dandır o. Onun dışında bir şey söylemez. O kendinden söz söylemez. Onun için Kur'an ve sünnet diye ayırt etmek doğru değil. Sünnet, Kur'an'ın canlanmış halidir. O canlı Kur'an. Her şey ortada. Kur'an'a uymayan hadis olmaz. Kur'an'a uymayan sünnet olmaz. Resulullah Efendimiz'in bir hari, bir tavri, bir sözü olmaz yani. Evet. Efendim İstanbul'dan Kamuran ve Şindar. selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm. Na namaz kılmak istiyoruz, iman etmek istiyoruz ama şeytan aklımıza giriyor. Sadece imanla uğraşmak istiyorum. Dünya malının derdine düşmüşüz. Kötü insanların derdini çekiyorum. Her şeyi kafa takıyorum demiş. Evet. İmanla uğraşmak istiyoruz. İmani kazanmak istiyoruz. İmanlı olmak istiyoruz. Değil mi öyle? Kardeşimiz öyle söylüyor. Kardeşlerimiz. Mutlaka imani doğran bir şey vardır. Evet. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi Sermayem, marifetullah, kazancım muhabbetullah'tır. Dinimin asli de akıldır. Bu durumda aklımızı kullanıp marifeti kazanmaya çalışmamız lazım ki o marifetten, Allah'ı bilmekten, Allah bilgisinden muhabbet tecelli etsin. Kul Rabbini tanıdığı kadarıyla, yani Allah'a karşı marifete, marifetullah'a sahip olduğu kadarıyla İman etme imkânı olur. imani kazanma, o muhabbeti kazanma imkânı olur. Bu durumda kardeşlerimize düşen nedir? Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Rablerini tanımaya çalışmak, Allah'ı tanımaya çalışmak, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi, El Esma'ul Hüsna'sından tanıttığı gibi tanımak, tanıyıp iman etmek. Ne kadar tanır, ne kadar iman ederse, o kadar Allah'a olan muhabbeti şiddetlenir. O kadar iman etmiş olur. Rabbini doğru tanımış olur. Anlamış olur. Dolayısıyla sevmiş olur. Tanıdıkça sever. Anladıkça sever. Sever, aşık olur. Evet, Ne yapılması gerekiyormuş? Kardeşlerimizin Allah'ı tanımak için El Esmaul Hüsna sahabetleri var. Bununla beraber internette de var tek tek dinlemeleri gerekir. Tekrar tekrar dinlemeleri gerekir ki evet Rabbimizi tanımış olalım. Rabbimizin kendisini tanıttığı gibi tanımış olalım. Sonra göreceğiz ki hiçbir şey bizi Allah'ı zikirden alıkoymayacak. Allah'ı sevmekten, abd olmaktan alıkoymayacak. Rabbimizle olunca evet o kul olma, abd olma, büyüklüğünü, Hazreti İnsan olma büyüklüğünü tatacağız dünya dünyadaki sorunlar karşımızda küçülür basitleşir o büyüklüğü Allah ile tadacak inşallah evet. efendim bizlerimiz ah benim güzel efendim canım efendim babam dünyam ahiretim kabem kıblem sizi çok özledim çok özledim çok özledim Allah razı olsun nasıl ki Allah Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. İnsan sevdiğini özler. Bu durumda özlenmeyen ve özlenmeyende hayır yoktur. Biraz daha genişçe bakınca seven, sevilen, özleyen, özlenen hayırlidir. En çok seven, en çok üzüyen, en çok hayırlı olandır. Kendisi için hayır olmuş. Sevdiği için hayır olmuş. Evet. Allah bizi böyle hayır eyler inşallah. inşallah. Efendim bizlerimiz aşktan öte yol yok demiştiniz. Anladım ki sizden öte yol yokmuş. Evet. Aşktan öte yol yok. Aşktan başka yol yok. Aşkı kazanmak için de mutlaka aşıklarla beraber olmak gerekir. Eğer Allah ayet-i kerimede Yusuf Aleyhisselam dua ederken salihlerle beraber olmayı istiyor. Bir de ruhumu salihlerle beraberken al. Salihler, evet, ıslah olmuş olanlar, nefsini temizlemiş olanlar. Dolayısıyla bu nefsini temizledince, tezkiye edince Allah'ın aşkı muhabbeti oraya tecelli ediyor. Onlarla beraber olmayı dileyin dedi. Bir peygambere Allah böyle dua ettiriyorsa Onlarla beraber olun Beraber olunca O aşkı, muhabbeti Beraber yaşarız Eğer biri Namaz kılmak ister Cemaatle namaz kılmak isterse Nereye gider? Camiye gider, mescide gider Meyhaneye gitmez Meyhaneye gitse Ben burada namaz kılmak istiyorum derse e, Ne derler? eğer namaz kılmak istiyorsan camiye gitmen lazım. Demezler mi? Öyle derler. Aynı şekilde biri ben Allah'a aşık olmak istiyorum dediğinde nereye gitmek lazım? Nereye gitmeleri lazım? Aşıkların olduğu yere gitmek lazım. Onlarla beraber, beraber olmak lazım. Yoksa yok. Ben namaz kılmak istiyorum ama ben meyhaneye gidiyorum. Bu kendini kandırmaktır. Allah Fatiha'yı öğretirken de bu böyledir. Ehdine siratel müstakim, siratel lezzine ne'amte aleyhim. Ehdine siratel müstakim, bizi siratel müstakime hidayet et. Kendisine nimet verdiğin kullarla beraber et, o nimetleri bize ihsan et. Dedirtiyor Allah. Eğer Allah'ın nimet verdiği kullarla beraber olmaya çalışmıyorsak, söylediğimiz yalan olur. Ayeti okuyoruz ama peşinden Halımız onu inkar etmiş olur. Eğer nimet verilen kullarla Allah'a aşık kullarla beraber değilsek. Allah'ın nimet verdiği kulların tek bir sermayesi var, o da imandır. O da aşıktır, Allah'a teslimiyettir. Allah için, evet, fedakarlıktır, Allah için her şeyini kurban etmektir. Nimet verilen, nimet bu. Yoksa böyle dünyada çok nimet vermiş değildir, hiçbirine Evet, eğer biz de onların kazandığı nimeti istiyorsak, bizim de onlarla beraber olmamız gerekir ki, Sirat-ı Müstakim'de, evet, Allah'a gidebilelim, ne burada kelimede De ki Rabbim Sirat-ı Müstakim üzeredir, Sirat-ı Müstakim'de yürüyen, Allah'ın kendisine nimet verdiği, o aşkı, o muhabbeti verdiği, kullarla beraber Sirat-ı Müstakim'de yürüyen Rabbini bulur. Rabbi ile beraber olur. Rabbine yakın olur. Rabbine dost olur. Rabbinin sevdiği olur. Başka da yol yok. Evet. Aşktan öteye yol yok. bizim de bir mesajla bitirebilir misin efendim? Buyurun. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Ayşal. Selamun Aleyküm canım babam Dünyaya gözümü açtığımdan beri hayatıma dahil olanlar şimdi de birçoğu hayatımda tabi tabi ebediyen gömdüklerim de var Küf küfre, şirke ve cehenneme davet edenler Rabbimin izin verdiği vakte kadar sırf onun rızası için katlandıklarım da var ama geçmişle bugün arasında bir dönüm noktası bir milat, bir mucize vakti o sizsiniz. Hayatımı cennete çeviren adam son 8 gün denize nazır bir hastane odasında anneme refakat ederken tek yoldaşım Allah'ın izniyle siz idiniz. Televizyon ve interneti kullanamamak benim gönlüm gönül benim benim gönlüm birlikteliğine daha güçlü bir şekilde sarılmama vesile oldu. Allah'tan telefonuma kaydettiğim videolarınız vardı. Her fırsatta onları defalarca izlediğim çok değişik iki yıl öncesine kadar güçsüz sıkıntının her yandan kuşattığı zorlukla ayakta duran bir iken babam ellerimde öldüğünde ben sizin yardımınızla en güzel şekilde görenlerin hayrete düşüren bir güzellik sergiledim. Şimdi anneme en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Tabi bu da sizin himmetinizle Ameliyat olduğu ilk günün gecesi hemşire bu gece hiç uyuma, uyumak yok dediğinde Uyku bütün şiddetiyle bastırmıştı ki yine siz yetiştiniz Telefonumda kaydettiğim canlı yayındaki Benim yazdığım mesajlara verdiğiniz cevaplardan oluşan videoları Sabahın dördüne kadar defalarca izledim Sayenizde iyi bir rafakatçı ve sizden aldığı güzelliği sergilemeye çalışan bir misafir oldum hastanede. Orada çok şeylere tanık oldum, insanların bir hidayetçiye nasıl ihtiyaçları olduğunu gördüm. Birinin gönlüne sizi nasıl düşürebilirim diye Rabbimden yardım istedim. Bir iki deneme, denemem oldu ama ne kadar başarılı oldum Allah bilir. Allah bilir, gördüğüm, konuştuğum her insana sizden bahsetmek istiyorum yanlış bir şeye sebep olmaktan yine Rabbimize sığınıyorum benim canım efendim Allah benim ömrümü sizin ömrünüze katsın sizi hak baki olduğu an beni de huzura alsın sizsizliği hiç tatırmasın bana ben size sadaka olayım sizin sayenizde hayat ve sizin sayenizde hayat ve olaylar karşısında en güzel tavrı sergiliyor sergiliyorum Güzünü gördüğümden derdini unuttuğum, aklıma geldiğinde kendimi unuttuğum, Gönlüme düştüğünde gönlünde kaybolduğum siz Söyleyin ben kimim burası neresi efendim Sen ne kadar güzelsin Ben seni yaratan Allah'a kurban olayım Bülbül güle hayran ben de Pirime Pirim efendim Muhammed Hüseyin'e Şifalı ahıdır aşk dediğim Merdan kardeşimiz O'na da selam olsun, içtim, içiyorum, içeceğim, hiç doymadan mübarek ellerinizden hasretle öperim. Elhamdülillahi <gülüyor> <gülüyor> Rabbil alemin. Amin. Nurhan kardeşimize selam olsun. Allah'ın annesine şifa versin, hem bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Amin. Son söz de onun olmuş olsun. Girdiğimiz bu alemde olması gereken şey Rabbimizi unutmamaktır. Araya nasıl perdeler girmiş olursa olsun o perdeleri kaldırıp sana geliyorum ya Rabbi demektir. Evet, unuttuk, gaflete düştük, anlamadık başka taraflara döndük, başka taraflara gittik, başka taraflara baktık, başka şeyleri sevdik. Ama sana döndüm ya Rabbim. Davetine icabet ettim. Öyle buyururdu ayet-i kerimede. Kullarım sana beni sorar. Beni soruyorlar. Ben yakın. Bana dua edenin, beni davet edenin davetine icabet ederim. Söyle onlar da benim davetimi icabet etsinler. Nasıl? Bana iman etsin der. Ve yu'minû bi. Evet. Bana iman etsin der. Bana benimle iman etsinler. Bağımsız değil. Bana benimle iman etsin der. Yani kendini benden ayrı görmesin. Ona ruhumdan ettiğimi unutmasın. Benimle bana iman etsin. Benimle beni sevsin. Benimle kendini sevsin. Kendini benden dolayı sevsin. Benden olduğu için sevsin. Onu kendime abd olarak, aşık olarak yarattığım için sevsin. Eğer seversen ne olur? İman ederse ne olur? Ben de onun davetine icabet ederim. Onun duasına icabet ederim. Davetine icabet ederim. Gönlüne tecelli ederim. Evet, aşık, maşukunu görmek ister. Maşukuyla konuşmak ister. Beraber olmak ister. Bunun için onu davet eder. Nereye? Gönlüne. Kul aşık olunca, sevince, onu onunla sevince, ona onunla iman edince davetle icabete layık olur. Allah onun davetine icabet eder. Bu dünyada, bu hayatta, böyle olmamız gerekir. Rabbimize, O'nunla iman etmemiz gerekir. O'nu sevmemiz gerekir. O'nu davet etmemiz gerekir. O'nu bulmaya çalışmamız gerekir. O'nun rızası, dostluğu, cemali peşinde koşmaya çalışmamız gerekir. Koşmamız gerekir. Koşanlarla beraber koşmamız gerekir. Tek başına da olmaz. Yolu bilmeden koşamazsın. Nereye koşuyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah mutlaka o yol göstericiyi gösterir. Kendisine giden yolu bir vesileyle, biriyle gösterir. O yolu gidenle gösterir. Eğer biri yol göstereni kabul etmezse, hidayetçiyi kabul etmezse, veli mühridi kabul etmezse Allah'ın onları emrimizle imamlar kıldık dediklerini, imamı kabul etmezse, kibirlenmiştir. Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmiş, Allah'a karşı kibirlenmiş, aklını Allah'ın vahyine şirk koşmuş demektir. Ben biliyorum, aklını vahye şirk koşuyor. Nefsinin havasını ilah edinmiş olur. Evet. Rabbini isteyen boynunu büker, secdeye başını koyar, seni istiyorum ya Rabbi der neyse ben o yolda giderim der. Evet. Allah hepimizi sirat-i müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber eylesin. Evet. O sirat müstakimde yürüyenlerden, koşanlardan, Rabbini bulanlardan eylesin inşallah. Evet. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, gayri, güzelliği isimlerinin tecellisi, zatının sıfatlarının tecellisi bütün kardeşlerimizin evet, gönlüne olsun, kardeşlerimizin üzerine olsun, Amin. bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin, Amin. kardeş eylesin, Amin. birbirini Allah için seven müminlerden Amin. eylesin. Amin. Allah bizi gönlü gönlü cennet olanlardan eylesin. amir. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi art ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Soramadığınız soruları inşallah efendimize iletiriz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi'imize amel et olunuz efendim.